Euzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Ve salatu ves ala Rasulillah. Evet. İnşallah bu akşam Kur'an tefsir dersimize Zizal suresi. Zizal suresini alacağız. Zizal Arapça'da deprem manasında kullanılmış. Yani Deprem manasına geliyor Ziza Hani zelzeleden geliyor zaten. Zelzeleden nedir? Deprem manasına geliyor. Evet. Nisa suresinden sonra Medine'de inmiş bu sure. Ziza suresi. Kıyametin kopmasından insanların yeniden dirilip hesabı, hesap vermelerinden herkesin iyi ya da kötü ettiğini bulacağından ne yapıyor bu sure bize bahsediyor. Evet. Bir hadis-i şerif var mesela bu sureye başlamadan önce. Diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yer sarsıldığı zaman, yer sarsıldığı zaman suresi Kur'an'ın yarısına denktir diyor. De ki o Allah'tır bir tektir. Suresi Kur'an'ın üçte birine denktir. De ki ey kafirler suresi de Kur'an'ın dörtte birine denktir. Evet. Şimdi... Allah Azze ve Celle ilk iki ayette şöyle buyuruyor. اَوْضُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ rahim رَحْمَانِ الرَّحِيمِ اِذَا Ardu الْاَرْضُ Evet. Yer kendine has bir sarsıntı ile sarsıldığında. Ne zaman bu olacak? Bu kıyamet günü olacak. Kıyamet günü. Evet. Allah ne diyor? Yer kendine has bir sarsıntı ile sarsıldığında. Yani altından hareket ettiğinde yer yerden hareket ettiğinde ve ahrajatil ve ahrajatil ardu afqalaha evet yer içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığında yer içindeki ağırlığını ağırlıklarını dışarı çıkardığında yani içinde bulunan ölüleri Hani ikinci fırınçtan sonra insanlar dışarıya çıkarılacak ya. Ölüleri ne yapacak Allah Azze ve Celle? Mezardan kaldıracak. Hepimiz kalkacağız. İşte bunu haber veriyor Allah Azze ve Celle. Evet. Mesela bu ayete benzer Allah Azze ve Celle ne diyor? Ey insanlar Rabbinizden sakının. Ey insanlar Rabbinizden sakının diyor. Kıyametin sarsıntısı büyük bir şeydir diyor. Evet. Hac suresi 1. ayet-i Yine İnşikak suresinde Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Diyor ki, yerde alabildiğine uzatıldığı, içinde ne varsa dışarıya bırakıp bütünüyle boşaldığı zaman yani yer ne yapacak? Bütün her şeyi dışarıya fırlatacak. Evet. Bizler de tabii yerin altında olduğumuz için ne yapacağız? Biz de toprağın içinden Kalkacağız, dirileceğiz. Evet. Mesela bu ayetlerle alakalı bir hadis-i şerif var. Müslim'in sayinde. Resul Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu diyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh, Yer altın ve gümüş direkleri gibi ciğer parelerini kusacak diyor peygamber. Yer altın ve gümüş direkleri gibi. Ciğer parelerini kusacak. Katil gelecek diyor. Ben bunun için öldürdüm diyecek. Akrabalık bağını kopartan gelecek. Akrabalık bağını kopartan. Ben bunun için akrabalık bağımı kopardım diyecek. Hırsız gelecek. Bunun için elim kesildi diyecek. Sonra onlar bunu bırakacaklar ve ondan hiçbir şey almayacaklar. Daha sonra Allah Azze ve Celle 3. ayet-i kerimesinde وَقَالَ الْاِنْسَانُ مَا Evet. Ve insan buna ne oluyor dediğinde. Evet. Ve insan buna ne oluyor dediğinde. Yani önceleri istikrarlı, sakin ve sabit iken kendisi de onun sırtı üzerinde karar kılmışken sonradan ortaya çıkan bu halini Tanıyamamış gibi olacak o insanoğlu. Yani yerin durumu ters yüz olacak. Yerin durumu ters yüz olacak. Çok hareketli, sallanıp çalkanılan bir hale dönüşecek. Yüce Allah'ın emriyle onun için kaçınılmaz olan ve onun için hazırlanmış olduğu sarsılma emri ona gelmiş olacak. Kaçamayacağız yani. Kıyametten kaçış yok. Sonra karnında yani içinde bulunan önceki ve sonraki ölüleri dışarı atacak. Sonra işte o vakit insanlar hepimiz onun bu halini tanıyamayacaklar. Yer artık başka bir yere gökler başka bir göğe dönmüş olacak. Hepsi de bir ve tek kahar olan Allah'ın huzuruna çıkarılacaklar. Evet herkes Allah'ın huzuruna çıkarılacak. Allah Azze ve Celle bunları niye bize haber veriyor? Çünkü hazırlık yapın diyor yani. Kıyametin kopması çok şey değil. Kıyamete hazırlık yapın diyor Allah Azze ve Celle bizlere. Yani bizler ne yapıyoruz bugün Allah için? Hepimiz kendimizi nefsimizi hesaba çekmemiz lazım. Nefsimizi hepimiz hesaba çekmemiz gerekiyor. Şimdi devam ediyor Allah Azze ve Celle dördüncü ayette. Evet. Yevme izin tuhatifu ehbâ Evet işte o gün diyor o kıyamet gününde bütün haberlerini anlatacaktır diyor. Yani amel edenlerin sırtında ne ameller işlediklerini söyleyecektir. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyuruyor yere karşı kendinizi koruyunuz diyor. Çünkü o sizin annenizdir ve şüphesiz üzerinde amel eden her bir kimse ister hayır ister şer yapmış olsun mutlaka o bu yaptığını haber verecektir diyor. Evet yani hiç kimse yaptığının yazılmadığını boşa gittiğini zannetmesin. Yazılıyor. Her şey yazılıyor. Daha sonra Allah Azze ve Celle 5. ayet-i kerimesinde بِاَنَّ رَبَّكَ اَوْحَالَهَا diyor. Yani çünkü Rabbin ona vahyetmiştir. Kime? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a. Evet. Zahiren anlaşıldığı kadarıyla Mesela e, İbni Abbas o gün bütün haberlerini anlatacakları buyruğu hakkında şöyle dediği naklediliyor. Rabbi ona şöyle diyecek o da söyleyecek. Mücahit diyor ki ona vahyetmiştir. Yani ona emretmiştir demektir. Kurazide diyor ki ona içindekilerin üzerine yarılmasını emretti diye açıklıyor. Evet. يَوْمَيْذِي يَسْتُرُ النَّاسُ اِشْتَاتًا لِيُّرَوْ عَامَالَهُمْ Evet. O günde diyor Allah Azze ve Celle, insanlar, o günde insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için bölük bölük döneceklerdir diyor Allah. Evet. O gün insanlar, amelleri kendilerine gösterilmek için bölük bölük döneceklerdir. Yani hesap için, durulan yerden insanlar ne yapacak? Dönecek. Evet. Bölük bölük ne demek? Bölük bölük. Yani tür tür sınıf sınıf Betbah kimi mutlu kimi cennete götürülmesi emredilmiş gibi cehenneme götürülmesi emredilmiş olacaktır. İbnü i Cüreci diyor ki onlar diyor bölük bölük ayrılacaklar o insanlar. Bölük bölük ayrılacaklar. Ve bir daha da bir araya gelemeyeceklerdir. Yüce Allah'ın amelleri kendilerine gösterilmek için buyruğu yani dünyada iken hayır ve şer türünden yaptıklarını bilmeleri ve karşılığını görmeleri için olacaktır. Evet. Daha sonra 7 ve 8. ayet-i kerimesinde Allahu Teala fe men ya'mal mithqala darratin hayran yara ve men ya'mal <gülüyor> Müfkaale deratın şeray yara diyor. Evet. Yani ne demek? Kim zerre ağırlınca bir hayır yapıyorsa onu görecektir. Kim de zerre ağırlınca bir kötülük yapıyorsa onu görecektir. Yani Allah Azze ve Celle, tabi biz kıyamet zamanı evlat babasından kaçacak. Babası evladından kaçacak. Öyle bir gün kimse kimseyi tanımayacak. Derdine düşecek? Peygamberler bile Ya Rabbi selamet ver diye bağıracaklar. Evet. Öyle bir gün, öyle bir dehşetli bir gün bizleri bekliyor. Her an kıyamet kopacakmış gibi Rabbim bizlere hazırlık yapmayı nasip etsin. Amin. Yani bizler gerçekten, yani topluma bakıyoruz, din olayı olunca zayıfız yani. İnsanlar başka türlü başka şeyleri olduğu zaman ne yapıyorlar? Aa, koşa koşa gidiyorlar ama din hususunda maalesef insanlar zayıf. <gülüyor> Bizler toplum olarak çok zayıfız. Yani Allah Azze ve Celle için dediği zaman insanlar düşünüyorlar ama menfaat, makam, para bu gibi şeyler maalesef bizleri ne yapıyor aldatıyor. Evet. Şimdi bu ayetle alakalı yine bazı hadis-i şerifler var onları okuyalım. Buhari diyor ki Ebu Hüreyre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden şöyle buyurduğunu naklediyor. Atı üç türlü kişi besler diyor peygamber. Atı üç türlü kişi besler. Bir adam için ecirdir, bir adam için örtüdür, bir adam aleyhine de bir vebaldir diyor. Atın kendisi için ecir sebebi olduğu kişi onu Allah yolunda bağlayan ve besleyen. Bunun içinde bir merada yahut bahçede onun ipini uzatan kişidir. Bu şekilde ipi uzun tutularak bir otluğa yahut da bahçeye salınan o at her ne yerse onun için hasenat olur. Yani sevap olur. Şayet bir ırmağın yanından geçip de kendisi o ırmaktan onu sulamak istemediği halde oradan su içerse bu da onun için ne yapar? Sevap olur, hasenat olur yani. İşte o at bu adam için bir nedir? Ecir kapısıdır, bir at. Ama işte herkesin imtihanı farklı. Şayet bir adam diyor, o atı ihtiyaçtan kurtulmak veya başkasından bir şey istememek için. Niyet çok önemli bakın. Yani burada yani niyet devreye giriyor. Niyet ne? O atı beslerken o adamın niyeti ne? Evet. İffetini korumak maksadıyla bağlayıp onun varlığında ve sırtında Allah'ın hakkını unutmazsa bu da onun için bir ne bir örtü olur. Bir diğer adam da o atı böbürlenmek riyakarlık ve düşmanlık maksadıyla bağlamışsa yer o at o kimse aleyhine bir nedir vebal olur. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Eşekler hakkında soru soruluyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü her şey sorulmuş. Her şey sorulmuş. Yani o eşek hakkında soruluyor mesela burada da. Ne diyor mesela? Allah onlar hakkında şu eşsiz ve kapsamlı ayetten başka bir şey indirmemiştir diyor. Kim zerre ağırlığınca bir hayır yaparsa onu görecektir. Kim de zerre ağırlınca bir kötülük yapıyorsa onu görecektir. Evet. Yine Buhari'nin sahihinde Adî'den, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu kaydedilmiştir. Bir hurmanın yarısı ile dahi olsa diyor peygamber bir hurmanın yarısı dahi olsa hoş bir kelime ile dahi olsa ateşten sakınan. Yani bir hurmanın yarısı değil mi ne olur? Şu hurmanın yarısı ne olur diyebilirsin. Ama hurmanın yarısı çok büyük Allah katında değerli olabilir. Bir hurma dahi, bir hurma yarısı dahi olsa diyor tasadduk et diyor peygamber aleyhissalatu vesselam. Küçük görme. Ver diyor. Senin gözünde küçüktür o ama Allah kadında büyük olabilir. Evet. Yani